podcasting aleminin yeni <gülüyor> programı mikrofon arkasında tekrar birlikteyiz NBA playoff eşleşmelerini konuşuyoruz konferans yarı finalleri başladı başladı hatta iki maçta geride kaldıktan sonra tüm serilerde bir bir günü kara oldu iyi de oldu Hani uyuyabildik 3 ee, hafta sonra ilk defa playofflar başladığından beri 9 saat kesinlikle uyuyabildim yine playofflar başladığından beri ilk, gün, e, ilk defa bugün yüzüme gittim Programda da bomba gibi geldim diyebilirim. Abi gerçekten senin adına çok sevindim. İstersen bu şekilde motive olmuşsan başla abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neler söyleyeceksin? Batı konferansından başlayalım. Geçen hafta doğuyla başlamıştık. Lakers 2-0 geriye düştü. Kendi evindeki ilk iki maçta Dallas Mavericks önünde biraz tatsız yenilgiler aldı. Biraz da Lakers'ı karıştırdı bu yenilgileri karıştırdı. aslında. Karıştırdı. Playoff'un en büyük sürprizi tabii ki şu ana kadar ki e, ilk turdaki San Antonio ...birinci sıradan girip de e, elenmişken bu kadar bir sürpriz olmamıştı, bu kadar konuşulmamıştı. E, şu an Los Angeles'ta işleri içe gitmiyor. E, Kobe Bryant'a hiçbir destekçi yok takımda. Paul Gasol çok kötü oynuyor, Ron Artea çok kötü oynuyor. Kenardan hiçbir katkı gelmiyor. Steve Blake ve Matt Barnes tamamen sıfır katkı veriyor. E, diğer tarafta Jason Kidd ilk turda Portland karşısında bıraktığı yerden devam ederken... ...Djörg oyununu bir adım daha ileri taşıdı, mükemmel oynuyor. Ee, yanılmıyorsam 27 sayı ortalamayla oynuyor. Evet. Ee, hatta Bu sene iki... Novitski'nin senesi diyorlar. Ne diyorsun? Novitski sonunda beklemen, beklenen patlama yapabilir mi? Playoff'larda tabii yani patlama derken. Ya playoff'larda hep iyiydi ama onun senesi dersek hani buradan ne çıkıyor? Şampiyon olacağı anlamına Aynen veriyoruz. öyle. Valla 2005'te 2006 mıydı? 2006'da 2006'dan. Miami 2-0'dan verdikleri i̇şte final sen serisi. onu hatırlamayalım. Yani hatırlatmayalım. Belki <gülüyor> aramızda Dallas dinleyiciler de var. Yani Dallas'ı destekleyen dinleyiciler de vardır. Peki valla şimdi Los Angeles kötü, e, şu an Brian Shaw'ın ilginç bir açıklaması oldu. E, onun da Phil Jackson bıraktıktan sonra yerine geçeceği düşünülüyor. O e, konum için en büyük aday. E, eğer oyuncularımız Los Angeles'taki e, palmiyeleri, güzel havayı, Los Angeles'ın güzel kadınlarını seviyorsa ve burada kalmaktan memnunsa bu konuda bir şeyler yapmaları lazım. Bu gidişle hani, önümüzdeki yıl çok fazla tanık yüz olmayacak bu kadrodan. Gasol dedi. kötü oynuyor ne diyorsun? Yani şeyde açıklama yapmış, hani Phil Jackson çok üzerine gitmeyin çocuğun, o elinden geleni yapıyor, son derece istekli, biz takım halinde iyi oynamıyoruz, bu bizim e, suçumuz, bu bir yönetim hatasıdır şeklinde bir açıklama yapmış. Ya Kaso'nun istatistikleri de bir da, yandan variz derecede düştü. Şimdi elinden geleni yapıyor, her maç en az 20 sayı on rebound yapar. Elinden geleni demek ki yapmıyor. Şimdi tamam herkes yani Fiziksel sonuna, anlamda yapıyor anlamda söylemiş, yani an uğraşıyor çalışıyor ama... Bir türlü takım oyunu oynayamadıkları için verimli olamıyor anlamında söylemiş şimdi... abi aynı zamanda Phil Jackson'ın şey dedi e, Çok endişeli olduğunu söyledi hatta e, Biliyorsunuz Phil Jackson'ın bu tarz açıklamaları vardır hani Bilinçli olarak yaptığı açıklamalar biraz Onlar, için. onlardan biri olmadığını söyledi gerçekten çok endişeli olduğunu söyledi ki o birinci maç sonrası yaptığı açıklamada şimdi 2-0 geriye düştüler bah, Andrew Banyamda Takımdaki 13 oyuncuda da çok ciddi bir güven sorunu var dedi. Şu an Lakers'te. Kobe Bryant onu eleştirdi bu demecinden sonra. Hatta şey demiş yani 2-0 girdiyiz. Dallas'a gideceğiz ama bu bizim için daha iyi olur. Yani burada zaten iyi oynayamıyoruz. Belki orada daha iyi oynarız. Seyirci muhtadı ilk defa. Yani ben hayatımda Lakers seyircisinin böyle bir tepki gösterdiğini görmemiştim. Ki. Yani de en rahat, hani en sakin seyircilerinden bir tanesidir. E bugün ESPN'de okudum. Max Stein diye bir yazarları var. Onun hemen arkasında oturan seyirci Paramı geri istiyorum diye bağırmış. Şimdi e, biraz sağ girersek tekrar. Gasol'un burada hani e, ciddi bir sıçrama yapması gerekiyor. Kobe her zamanki gibi oynuyor. Gasol bu takımın Robin'i. Kobe Batman, onun da en yakın e, arkadaşı, en büyük destekçisi Gasol. Hani takımdaki diğer herkes kötü oynuyor. Gasol kötü oynuyor, pardon. E, e, Artes kötü oynuyor, Barnes kötü oynuyor, Sean Brown kötü oynuyor ama... Kobe itmeye çalışıyor ve ona da en büyük destek verebilecek potansiyeli sahip oyuncu Gasol. Onun birazcık bir e, birkaç basamak yukarı çıkması gerekiyor ki Lakers biraz toparlansın. İşleri içe şey gitmeye. İşin hücum tarafı bir de savunma tarafında düşünürsek mesela JJ Baraya, hani Chris Paul'un yarattığı etkiye yakın bir etki yarattı bençten gelerek. E, açıkçası Lakers çok zorlandı. Senin geçen hafta ne konuşmuştuk hatırlıyor musun? Hatırlayamadım ama. Ee, Lakers'ın savunmadaki en büyük sorunu delici gardlar demiştik. Aynen öyle şimdi hatırladım. Penetre eden oyuncular hem yaşlı Fischer'ı hem de e, savunmayı yapamayan Steve Blake yani onun yerine oynarsa o kadar kolay geçiyor ki e, hücum 5'e 4 oluyor rakip takımda yine. Jason Kidd bu seride Dallas'ta oynayacak diye yani herkes şey diyor tamam Jason Kidd delici değil e, penetreci değil daha çok takımı oynatmaya dayalı daha çok pas açılarına dayalı bir oyunu var. Doğru. Ama Jason Kidd kenara gelip, Barea gibi küçük ve yürekli, delici bir oyuncu oyuna girince Lakers savunması tamamen darmadağın oldu ve tabii ki Nowitzki'ye hiç çare olamıyorlar. E, ikili üçlü sıkıştırmalar yapıyorlar. E, Nowitzki çok iyi oynayınca Nowitzki savunma ona zor bir değil mi sanki? <gülüyor> zor ne kelime ya? <gülüyor> şey demiş hatta Artest için, Phil Jackson bugün bir demecini okudum. Hani Artest onu savunurken sol tarafına doğru Zorluyor demiş. Halbuki Novitski'nin en başarılı olduğu yer orası. <gülüyor> yani Ama o da ilginç bir demekti. Işte. Artısı da biliyorsun geçen hafta e, kendi vatandaşlık ödülünü verdiler. Sportman davranışlarından dolayı. O son maçta çok sportman değildi sanki. Evet. Kim evet. oynadan atıldı? Evet. Yani çok kötü bir tokat attı. Son maçın son anlarında. Yaz gördün mü? E, Baraya tokat atarken. Bir de biraz eee Marvel'etin hüncüsüyle bir tane de Odoma geçirdi. <gülüyor> Sonra da üzüldü ama onları pozisyonu. kaldırmaya falan çalıştı. Ben onu çok anlayamadım yani. Biraz Bence kafası karışık biraz sanki. Orada başına gelecekleri anladı. Flagrant 2 vereceklerini anladı. Hani bakın yanlışlıkla gol istemiyor diyorsun. Evet. Öyle bir imaj vermişti. Buradan için. ikinci eşleşmeye geçelim istersen Batı'daki. Peki Boka. bir dakika ne olur diyorsun? Hangisi? Dallas Lakers ne olur? Bence Dallas Lakers'ı eler diyorum <gülüyor> çok öz oldu ama kısava öz oldu. programa girmeden seninle konuşmuştuk ya şu an 2-0 olması büyük sürpriz. 4-0 Dallas kazanırsa veya herhangi bir skorla Dallas kazanırsa çok büyük sürpriz olacak. 2-0'dan Lakers gelirse yine inanılmaz bir sürpriz olacak. Ya güzel bir seri bakalım bu gece 3. E, maç var bakalım neler olacak. Evet bu seri de biraz zamanımızı harcadığımız için daha kısa ama yine kapsamlı bir şekilde... Thunder konuşacağız tabi Memphis Grizzlies'ten de bahsetmemiz lazım ilginç bir eşleşme <gülüyor> oldu Grizzlies Spurs'u elerken hani şans dememiştik çünkü maçları takip eden biri zaten şanstan bahsetmez iyi oynamıştı Grizzlies iyi bir takım olduğunu göstermişti ama bu performansını bu seride devam ettiriyorlar bir bir şu anda seride durum ilk maçı deplasmanda aldılar Oklahoma City Thunder önünde çok motive bir Thunder önünde özellikle ilk maçı almaları enteresandı Sonra durumu birbirine getirdi. Sandır ikinci maçta daha iyi oynadılar. Ne diyorsun? Vallahi ilk maç tamamen Scott Brooks. Tandır koçu. Bütün maç boyunca neredeyse Zach Randolph, Kendrick Perkins ile e, Mark Gasol'u da sergii bakayla tuttu. Şimdi e, Zach Randolph nasıl bir oyuncu? Kısa bir oyuncu bulursa dayıya sırtını posta Pardon, Sözünü kesmek kim o Surge Ibaka diye okumuyor mu öyle söylüyor İngilizce, işte İngilizce de öyle söylendi. Kongalı ama bu adam Öyle mi yani <gülüyor> orada bir <evet> sıkıntı var <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi Randolph kısa bir adam bulursa sırtını dönüyor oynuyor ee, Biraz yavaş bir adam bulursa Yüzü dönük bir adım sola vuruyor hani o Klasikleşen bir sol şutu var Bir adım sola vurup oradan şutu çıkarıyor e Şimdi Perkins'i koydular Karşısına e, bu adam şimdi hızlı ayakları çok daha e, Randolph'un hızlı Perkins'ten. Bütün maç orayı işledi. Diğer tarafta Gasol da Ibaka'ya çok fazla diri ve çok fazla güçlü geldi. O da çok zorlandı. Ya çok iyi bir ikili değil mi? Gasol ile Randolph açıkçası. Çok çok iyi bir ikili. E, tabii mesela Mark bir power gasol olsa daha iyi olabilirdi orası. Tabii. O da ayrı şu de, gasol değil ama şu gasol değil, gasol, değil, değil, bu evet. bu gasol değil. Son 4 dakika Serge Ibaka'yı Randolph'a verdi. Ibaka'nın hem ayakları çabuk hem kolları hareketli hem de kuvvetli ama tabi iş işten geçmişti. İkinci maçta bu eşleşmeli çıktı. Ibaka Randolph'u tuttu bütün maç. Perkins Gasol'u tuttu. E o zaman tabi bir takım şeyler Memphis açısından daha zor işledi hücumda. Beklendiği gibi Thunder kazandı. Ben yine, de, yine de çok kolay maç olmadı ama onu da söyleyeyim. Ben ikinci maçı da izledim yine. Sen de izlemişsindir. <gülüyor> yani Thunder bir ara farkı 20'lerin üzerine çıkardı. Ama yine de son dakikalarda Chris korkuttu onlara yaklaşarak yani bence zor bir eşleşme. Hani belki 4-3'lük bir sonuç olabilir seride, Olabilir, olabilir. Biraz sanki 7 maçlık bir seriye doğru gidiyor gibi göründü bana. E, bu arada Westbrook'u geçen hafta konuşmuştuk dengesiz performansını. E, bu sefer daha iyi başladı sanki. Biraz bir toparladı ne evet. Mi? Toparlandı o ara iyi gelmiş. Değil mi? İlk turdan sonraki ara iyi gelmiş. Kesinlikle iyi gelmiş. Denver'dan sonra. Hatan e, Scott Brooks da açıklama yapmış. Çocuğu rahat bırakın, o iyi oynuyor hani. E, biliyorsun Westbrook aslında bir oyun kurucu olarak başlamamıştı kolej kariyerine. Aynı şekilde daha önce lise yıllarında da hani e, sadece altı maç oyun kurucu olarak oynamış kolej yıllarında. zaten bir sene toplam <gülüyor> kolej kariyeri. NBA'de hani direkt olarak oyun kurucu olarak başladı. Kaldı ki artık o alıştığımız geleneksel oyun kurucu da değişiyor. Hani o kavram artık özellikle Derrick Rose ve Westbrook'tan sonra tartışmaya başlandı. Yani skoral bir oyun kurucu Westbrook, inisiyatif alan, evet. tek başına hücumları yöneten. Ee, bu anlamda Westbrook'un da performansının yükseldiğini söyleyebiliriz. Bazen bitiricilik konusunda sorun yaşıyor. Tamam penetresini, ayak çabuklığına kimsenin diyeceği bir şey yok. Ee, ama pota dibinden bitirmekte sorun yaşayabiliyor. Ee, ama ben de hani 9 yıl basketbol oynadım. Şunu söyleyebilirim hani kendimden ve etrafımdan gördüğüm kadarıyla. o bitiricilik yoksa <gülüyor> ne kadar çalışırsan boşuna yani. Hiç ama ben bitiricilik olduğunu düşünüyorum Westbrook'ta yani. Valla çok zorlanıyor bazen. Geçen maç... E, geçen seride 11'de 2'ydi boyalı alandan. Denver serisinde. Yani bir Alex değil diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> aynen yani. aynen. Bir Alex değil. E peki sen ne düşünüyorsun? Seri nasıl sonlanır? 7 maçlık seriye uzar mı bu eşleşme? Valla şimdi Memphis se e, seyircisi de müthiş havaya girdi bu yıl. E, oradaki <gülüyor> iki maç hiç kolay olmayacak. 7 maçı uzayabilir. Ama 4-2 bana biraz daha muhtemel geliyor. O zaman bir kısa ara vereyim. Daha sonra Doğuyla devam edeceğiz.